Oyun İçinde Oyun Zeka ve Şans Oyunları Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar, Oyun içinde Oyunda yeni bir programla birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Size kendisini tanıtmaya çalışacağım ama bahsedecek çok fazla şey var. Sayın Nevzat Erkmen bizimle birlikte. Kısacası anlatayım kendisini. New York Üniversitesi'nde... ...pedagoji dalında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamış. Daha sonra çeşitli şirketlerde genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunduktan sonra... ...zeka oyunları ilk e, ilgili kurumsal çalışması Cumhuriyet Gazetesi'nde... ...zeka oyunları köşesini yönetmeye başlıyor kendisi. Ve daha sonra Hürriyet Yeni Asır gibi gazetelerle devam ediyor. 92'de Türk Bey'in takımını kuruyor Nevzat Erkmen. Topluyor ve e, Dünya Bey'in olimpiyatlarına ilk kez Türkiye'yi temsilen katılmıyor... Ve buna paralel olarak Dünya Zeka Oyunları Federasyonu kurucu üyeliğini yapıyor. 92-2005 yılları arasında Türk Bey'in takımının kaptanlığını yürütüyor. Ve 2005'ten sonra da takımın onursal kaptanı olarak çalışmalarına devam ediyor. Nevzat Bey ile ilgili söyleyecek çok fazla şey var. Ee, Nevzat Bey e, kendi kurduğu yayın evinde zeka oyunlarıyla ve diğer e, farklı alanlarla ilgili yayınları ve çevirileri haricinde... E, ...James Joyce'un U de çevirisini yapıyor ki oldukça çevrilmesi zor, önemli bir edebiyat eseri herkesin yakından bildiği. Ee, çeviri ve e, çeviri çalışmaları aslında önemli bir şey var. Atlamamak gerekir belki. Carlos Castaneda'nın e, uzun bir serisinin çevirini ve yayınını yapıyor. Ee, ve yine Carlos Castaneda'nın çalışmalarına paralel olarak bundan başka... Gestalt Psikolojisi e, zen öğretileriyle ilgili çalışmaları var. Aslında oldukça geniş bir ilgi alanı var Nevzat Bey'in. Belki kendisi de vaktimiz olduğunca eklemeler yapacak. Ee, Nevzat Bey hani düzeltmeniz gereken bir şey varsa lütfen müdahale edin ama e, eğer yoksa şuradan devam etmek istiyorum. Siz e, doğu öğretilerine, gestalt psikolojisine zen öğretilerine ilgi duydunuz. Bunun sizinle ilgili kişisel bir macerası var, anlamı var. Ve oradan zeka oyunlarıyla, oyunlarla bir bağlantı kurdunuz. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Hem doğu öğretilerine olan ilginiz ve zeka oyunlarıyla Bunları nasıl bir araya getirdiniz? Evet. E, bunlar e, şimdi bakıyorum da kendiliğinden olmuş şeyler. Yani herhangi bir e, formüle uyup herhangi bir tavsiye üzerine yönelmeler değil. Benim e, kendi e, doğumdan ...ne diyelim... ...liseye kadar ki... E, ...İzmir... ...sokaklarında... E, ...işte... ...çocuk itlerle oynama... <gülüyor> okul, ...okul arkadaşlarıma... Bunu evet. ...söylüyorlar... ...yok bilmem şunu yapma bunu yapma... ...halbuki ben... ...sadece onları istiyorum... Evet. ...oyun yani... <gülüyor> ...sokakta oyun, oynamak, oynamak istiyorsun ...eri kırsızlığına gitmek... ...izinsiz denize kaçmak... Asansör üstünden salhaneye giderek ve bir süre sonra artık üniversiteye doğru giderken ben bunları değiştirip özgür, insancıl, sevecen, işbirlikçi bir insan olmak istedim fakat bir türlü olamıyorsun bir kızla tanışmak istiyorsun yüzün kızarıyor vesaire. Sonradan kitaplara daldım ve birçok yöntemler öğrendim. Bunların çoğu e, belki isabetsiz yöntemlerdi. E, yok psikoloji örneğin bir Freud'u baştan sona okuyorum fakat kafam şişiyor. Her şeyi anlıyorum fakat ne huyum suyu değişiyor ne evet. suyum değişiyor. Ben gerçek değiştirici çalışmaların ne olduğunu araştırdım. Kısacası zen öğretisi genç dal yaklaşımı e, gibi yaparak değişerek nihayet arzuladığım o özgürlük durumuna yaklaştım. Evet, bunun sonu yok. Ben de buna insanın tinsel tensel yolculuğu diyorum. Evet. Sizin tinsel tensel yolculuğunuz içerisinde bir yerde zeka oyunları karşınıza çıktı. Cumhuriyet Gazetesi ile başladı bu. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşeyle başladı. Oradaki köşenin macerasını kısaca bize aktarabilir misiniz? 80'li yıllar sanırım. Evet. Ben şu hepsini genel müdürüyken sık sık düşünmeye başladım ben Amerika'da pedagoji doktorusu yapmışım fakat <gülüyor> yaptığım iş çocuklara yani kaliteli de olsa gazoz satmak yani <gülüyor> evet. bu yavaş yavaş değişmek gereksinmesi olan bir şey gibi gözüktü bana <gülüyor> ve bir vesile oldu Cumhuriyet gazetesinde bir yazı çıkmıştı, atom bombası ile ilgili. Tanoralla arkadaşı bunu birisi çevirse İngilizceye de biz de yayınlasak Amerikalılar da okusa dedi. Ben hemen onu evde çevirip ertesi sabah Cumhuriyet gazetesine gittim emekliliğimin ilk gününde. Onlarla tanıştım. Ve o şiiri yayınladılar. Ve Cumhuriyet gazetesinde de Zeka Oyunlarını Şimdi ve Burada adlı köşemde yapmaya başladım. Evet. İlginç bir şekilde bizim oyun içinde oyun programının bir öncülü sizin yine aynı isimle Şimdi ve Burada diye yıllar önce Açık Radyo'da Zeka Oyunları üzerine bir program yürüttünüz. Bu geçtal Psikolojisi ile paralel yürüttüğünüz bir programdı. Bir hafta Ağırlıklı olarak genç psikolojisini ve zen öğretisini benzer konuları konuştunuz. Bir haftada oyun konusunu işlediniz. Aslında ikisinin nasıl bir araya gelebileceğinin bir göstergesi siz bunu burada bizden önce yaptınız aslında. Daha sonra sizin Türk beyin takımıyla maceranız başlıyor. Türk beyin takımını bir araya getiriyorsunuz. Bu nasıl oldu? Bu fikir nereden çıktı? Daha sonra işte yurt dışı turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmeye başladınız ve Türkiye'de bu işi kurumsal olarak e, ayağa kaldıran kişisiniz belki de. Ben Cumhuriyet gazetesindeyken e, Çetin Emeç rahmetli e, beni çağırdı ve bir oyun sayfası hatta dergisi çıkarmak istediğini söyledi. Ben de orada iş çok yüklü olduğu için İlker Mumcuoğlu, meşhur bugünün meşhur e, çapraz bulmaca düzenleyicilerinden, o zaman o bir hukuk fakültesi öğrencisiydi. Birlikte Hürriyet'te de çalışmaya başladım. Bu arada Hürriyete Amerika'dan bir mektup gelmiş. Onu bana getirirler, sen oyuncusun diye. <gülüyor> yani Nevzat Bey bildirdi. Bütün bunlar diyor. biraz tesadüf yani ve. ...Amerika'daki zeka oyunları şampiyonalarına davet ediyorlardı. Gerisini biliyorsunuz. Evet, O şekilde başladı. Ee, Türk Zeka Oyunları Kulübü'nü kuruyorsunuz. İlk e, beyin takımını oluşturuyorsunuz ve... E, ...92'de ilk kez yurt dışına gidiyorsunuz. Daha sonra e, Dünya Zeka Oyunları Federasyonu'nun kurucu üyeliğini yapıyorsunuz. 96'ya geldiğimizde ise... Bizim Türk beyin takımı ilk önemli derecesini alıyor, üçüncülük elde ediyor. Dünya üçüncüsü olduk. Evet. O Hollanda'da Daha sonra e, 97'de beyin olimpiyatları ilk kez Türkiye'de düzenleniyor. Yine bütün dünyayı davet ettik. Nasıl da organizasyon bugünden o güne bakınca? Tansiyonsuz özgür bir insandım. <gülüyor> özgür ve tansiyonlu bir insan haline geldim çünkü para <gülüyor> gerekiyordu. 100 bin dolar buldum. Evet. ...neler çektiğimi tahmin edebilirsiniz. Ee, i̇şte... ...kısmen... E, ...Kültür Bakanlığı'ndan... ...sponsor olarak... ...Coca-Cola'dan vesaire. ...nihayet... ...onu da hallettik. Son sorduğunuzu... ...kaçırdın mı? Bu şeyim... E, ...olimpiyatları düzenlerken Türkiye'de... ...neler yaşadığınızı sordum. Yani. Ha, ama çok zevkli oldu. Düşünün evet. yani... Şimdi büyük bir otelde kalıyoruz. İşte yemekler yeniyor bilmem. Ee, Kaç gün sürdü? Bir hafta oluyor Hı -hı. bunlar. Her gece işte kum kapıya yok bilmem adalara bir yerlere gidip ziyafetler çekiliyor. Evet. Ondan sonra her gün işte ilk gezme günleri dışında üç gün boyunca sorular, şampiyonalar, her gruplar ve bireysel Olarak yürütülüyor ve bunlar e, derhal neticelendirilip cumartesi günü şampiyon belirleniyor ve herkes yolcu ediliyor. Evet. Ee, dilerseniz bu Türk takımının oluşturulmasından e, bahsedelim. E, şimdi ortada hiçbir şey yokken e, zaman içinde oluşan bir Türk takımı var ve ardından gelen başarılar. E, başlangıç aşaması daha zor olmuştur diye tahmin ediyorum. Pek sanmıyorum şöyle, çünkü formül aynı, her yıl aynı formülü kullanıyoruz. Cumhuriyet gazetesi birinci yıl sponsordu ve o daha kolay oldu. Ama sponsor olmayan yıllarda dahi biz dergilerde, gazetelerde şu gün, şu tarihte bilmem şöyle bir ön yarışma yapılacağını duyuruyoruz. Bir de şöyle bir şey var yani ben Boğaziçi Üniversitesi'nde e, bana yer vermişlerdi. Hafta sonları orada birçok veliler gelip çocuklarını getirip e, onlarla işte e, 7-12 yaş, 12-10 yaş ve üstü çocuklar için yarışmalar yapıyorduk. Bu arada tabii e, üniversiteler de geliyorlardı ayrıca onlarla da çalışıyorduk. Bütün bu katılımcılar ve gazetede duyup da gelenler bu yarışmaya katılıyorlardı. Biz de orada ilk ön elemede yedeklerle birlikte altı kişiyi seçiyorduk. Sonradan bunlardan dördü en önde gidenler. Türkiye'yi e, ediyordu. İşte biletleri alıp uçağa atlayıp o ülkeye gidiyoruz. Evet. Orada bir ay şey bir hafta kalıp yarışmayı bitiriyoruz. Ee, madalya merasiminden sonra kalkıp ülkemize dönüyoruz. Ee, katılımcıların profili hakkında peki ne söyleyebiliriz? Erkek kadın oranı, üniversiteli çalışan? Allah katılımcılar her yerden katılımcı var da ee, ben ben biraz idealistçe ilk yıl bir açıklama yapmıştım. İşte bütün Türkiye'de bizim şubilerimiz olsun ve her muhtarlık o <gülüyor> mahallede çoban mı olur, dede mi olur, e, hizmetçi kadın mı olur, her neyse bunlar arasında dahi e, Bunların dahi katılımıyla Türkiye'deki en zeki insanları Bulalım düşünü görüyordum Ama pratikte Bu daha ziyade işte Bilkent Boğaziçi Üniversitesi vesaire <gülüyor> Üniversitelerin katılmasıyla oldu Bu da normal bir şey zaten Yine de daha kitleselleştiğini Sanıyorum zaman içinde İlk Evet öyle yaptı. daha yayıldı liselere uzandı hı hı. Şimdiki arkadaşlar e, Benim e, Kaptanlığı devrettiğim genç arkadaşlar dergiler çıkarıyorlar. Birçok liselerde dersler veriyorlar. Bu tabuk çok daha yayılacak. Fakat ben o idealimden vazgeçmiyorum. Ona şunu da ekledim son zamanlarda. Bu yarışmalar sıfır yaşında başlamalı. Evet. Şöyle sıfır yaşında doğmuş çocuğu oraya getirmeyeceksiniz de anası babası gelecek. Onlar da katılacaklar. Bu işin ne olduğunu bilip merak sarıp çocuklarını ev, önce evde yetiştirecekler. Doğdukları günden itibaren. Evet ondan sonra işte yuvalarda ve bütün şubelerdeki Türk kiliseki oyunları... Kulübünün kulüb şubelerinde ve tabii ki şimdiki akıl oyunlarının merkezinde bu çalışmaları yap yapacaklar. Evet. Benim evet. düşünümde bu yani. Ee, peki... Kısmen bu oluyor zaten. Evet evet. Peki o zaman kendi çocuklarınıza gelelim isterseniz. Ee, onlarda <gülüyor> bu tür bir çalışma kendiniz yaptınız mı acaba? Cem onu e, ufak bir şarkı arası verelim. Nevzat Bey bu soruyla geri dönelim. <gülüyor> Çocuklarla ilgili bahsedeceklerimiz <gülüyor> var. <gülüyor> George Harrison'dan dinliyoruz. Give me love. ...tekrar birlikteyiz. E, Nevzat Erkmen'e... E, ...sorumuzu tekrar soralım. E, çocuklara küçük yaşta... ...hatta sıfır yaşında... ...bu zeka oyunlarına yönlendirmekten... ...bahsettik. E, siz kendi çocuklarınıza... ...böyle bir e, çalışma yaptınız mı? Evet yaptım. E, ve bunu kitaplaştırdım. O kitabı önce... ...Arsadaki Çadır... E, ...yıllar önce... Türkiye İş Bankası basmıştı. Bu senede Top Yayıncılık bastı İzmir'de. daha önce bana sormuştun işte çocuklarına yapmalı. Kanımca çocuklara heram gibi işte piyano öğretmek, bilmem resim yapmak, matematik uzmanı olmak gibi branşlara balıklama girmek yerine onlara bunlardan Mümkün olduğu kadar çoğunu e, tattırmak lazım. Örnek göstermek lazım. Onun yanında ne bileyim atıyorum kafadan piyano çalmak lazım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya, ilginir ya ilgilenmez. Zeka oyunları da buna girer. Ben şöyle yaptım. E, küçük yaştan evi e, sıfır yaşından itibaren... E, kızım sekiz oğlumda altı yaşına gelişeye kadar ki dönemi kitaplaştırdım. Önce bunu ben ön sözde New York Üniversitesi'nden mezun bir pedagog, pedagog edasıyla işte bildiklerimi öğreten bir hava ile ön söz yaşmıştım. Kitap bitince bunu değiştirdim. <gülüyor> Bu çocukların yeni doğan bu bakir insanların, özgün insanların bana öğrettikleri biçimine getirdim. Onlarla pek çok oyunlar oynuyordum. Ama hiçbir zaman ne bileyim hani e, örneğin bir takım çubukları mukayese ettiriyordum. E, ya da zarla zar atıyorduk. ...o sayı saymasını bilmeden... ...çok küçük yaşta... E, ...bana... ...beş üç gelmişse sekiz tane... ...leblebi veriyordu örneğin... ...bu şekilde... ...birebir relasyonunu ve sayıları... ...o giderek öğrendi zaten... E, ...güzel de vakit geçirdik... ...bunun çok yararını gördüm... ...daha sonra onlar... ...üniversitelerini kendi seçtiler... E, ...birçok hayatta... ...işlerini kendi seçtiler... Tabii bunun pek çok zararları da oluyor. Ben evet. onları benim şirketimi almak istemiştim gelmediler. <gülüyor> Sanırım... <gülüyor> Şimdiden uyarırım sizleri. <gülüyor> Onlara iyi bir özgüven veriyor. Karar <gülüyor> almaya gücü veriyor. Evet tabii bundan çok memnunum. Peki e, eski bir e, tekrar şeye döneceğim. Sizin gazetede hazırladığınız zeka köşesine döneceğim. Bu işin eski bir duayını olarak bugünkü e, yayınlara gazetelerdeki köşelere baktığınız zaman doyurucu buluyor musunuz? İki türlü söyleyebilirim. Bazı gazetelerde daha uzmanlaşmış kimseler hazırlıyorlar. Bunlar çok güzel. Bazıları da daha düşük düzeyde oyunlar veriyorlar. Ben Cumhuriyet kasisindeki ve Radikal'deki bu Oyunları halen devam etmekteyim. Ama diğerleri de örneğin Cumartesi Pazar Hürriyet Almadan edemiyorum. Onların eklerinden de hoşlanıyorum. İstifade ediyorsunuz. Ee, e, yani çok güzel şeyler var. Sanırım sizin öğrencileriniz Ferhat Çalapkulu ve arkadaşların çıkardığı Akıl Oyunları Dergisi var. Evet. Ondan da bahsetmiş. Yine Türk Beyin Takımı'nın oyuncularının hazırladığı dergi. Evet evet o da çok giderek yaygınlaşıyor. Nasıl buluyorsunuz çalışmalarını eski öğrencilerinizin? Gerçekten yani e, en başta onlara çok güveniyordum. Onları ben denemek için kaptanlığı vermedim. Yani yönetimi onlara onları denemek için vermedim. Onlar kendilerini kanıtladılar ve ben onlarla birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nde ve kendi söz yayın, e, yayıncılık şirketimde e, bu zeka onları bağlamında bil fiil, Birlikte çalışıyordum. Bir takım insanlar da geliyorlardı, katılıyorlardı. Evet. Sonradan bunu onlar tabii çok derinlemesine ve çok yaygın bir şekilde yapmaya başladılar. İnşallah daha da artar. Evet. Belki bugün bir fırsatımız olur. Ferhat Bey ve sizi birlikte alırız. Türkiye'de zeka oyunları nereden nereye geldi? Daha geniş konuşma imkanımız olur. Nevzat Bey sınırlı süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hepinize dinleyenlere de. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bizi takip etmek için oyun içinde oyun.com adresine bağlanabilirsiniz. Bugünlük burada bitiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Oyun içinde Oyun ve şans oyunları. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran.